20. İslamiyet karşısında, kâfirler, türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de, iki kısımda toplanırlar. Birinci kısımdakiler, dünya işlerini ve ibadetlerini yapıp, Müslümanlara saldırmaz. Bunlar, İslam'ın kuvveti ve büyüklüğü karşısında, küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek, İslam'ın hakimiyetine ve adaletine sığınmıştır. Bu kafirlere ehli zimmet veya zimmi" denir. Böyle kafirleri sevmemek, düşman bilmek lazım ise de bunlara eziyet etmek, kalplerini incitmek haramdır. Fetavaya hayrriye de siyer kısmında diyor ki Müslümanın yapması yasak olan şeyi zimminin de yapması yasaktır zina, açıkta oruç yemek, oyun, çalgı, faiz, açık gezmek onlara da yasaktır. Yalnız içki ve domuz onlara yasak değildir. Hastalarına, ziyafetlerine gitmek, onlarla yolculuk etmek caizdir. Mülteka ve Dürrul Muhtar'da ve diğer fıkıh kitaplarında tazir bahsinde diyor ki: Kâfirlere sen zina yapıcısın veya bu manada fena söyleyen onları da gıybet eden bunlara kafir diyerek inciten müslüman tazir olunur yani sopa ile dövülür. Çünkü bunları incitmek de günahtır. Bunların malına dokunmak da günahtır. Dürrül Muhtar beşinci ciltte diyor ki zimmîye yani Müslim vatandaşa zulm etmek, Müslüman'a zulm etmekten daha fenadır. Hayvana zulm, işkence etmek, zimmiye etmekten daha fenadır. Zimmiyi eziyetlendirmemek için selam vermek ve muhafaza etmek caiz olur. Açıkça günah işleyen fasıkka selam vermek de böyledir. Berikat kitabı el afetlerini anlatırken diyor ki. İnsana ve yemeklere zarar veren karıncaları, eziyet etmeden ve suya atmadan öldürmek caizdir. İçinde karınca bulunan odunu yere vurup silkeledikten sonra yakmak caizdir. Fare, bit, pire, akrep ve çekirgeyi her zaman öldürmek caizdir. Biti, diri olarak yere atmak ve her canlıyı yakmak mekruhtur. Zarar veren kediyi, kuduz köpeği ve yırtıcı hayvanları, keskin bıçakla kesmek ve vurmak, zehirlemek caizdir. Dövmek caiz değildir. Dövmek, terbiye için olur. Hayvanın aklı olmadığı için terbiye edilmez. Öldürülmesi vacip olanı, başka çare bulunmadığı zaman, yakarak öldürmek caiz olur. Gangren gibi hastalığı tedavi için, İnsanın bu uzvunu kesmek caiz olur. Taş almak için mesaneyi, böbreği, safra kesesini yarmak caizdir. Hiçbir sebeple, hiçbir canlının yüzüne vurmak caiz değildir. İkinci kısım kâfirlere gelince, bunlar, İslam güneşinin parlamasına dayanamaz. Bütün devlet kuvvetleriyle, propaganda vasıtalarıyla, yalan ve çirkin iftiralar yaparak, İslam dinini yıkmaya çalışırlar. Bu zavallılar, anlayamıyor ki, İslamiyeti dünyadan kaldırmak, insanları saadetten, rahatlıktan ve kurtuluştan mahrum bırakmak demektir. Ve kendilerini ve bütün beşeriyeti, felaketlere, sıkıntılara sürüklemek, kısaca, bindiği dalı kesmek demektir. Enfal suresi. 60. ayetinde mealen kâfirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları da saadet-i ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız buyurulmuştur. Burada kâfirleri müslüman olmakla şereflendirmeyi veya cizye kabul ederek İslamiyet'in himayesi altına girenlerin çalışmalarına ibadetlerine karışmayıp, canlarını, mallarını, namuslarını korumayı emrediyor. Bu suretle, bütün dünyanın, İslam bayrağı altında birleşmesini, iman etmesini, sevişmesini istiyor. İslamiyeti anladığı halde, inat edip, inanmayanları da içine alan, umumi bir adalet ve saadet kurmayı, bütün insanlara, hayvanlara, dirilere, ölülere yani her şeye bir rahatlık kazandırmayı emrediyor.